Emeğin gündemi Hazırlayan mevzuamlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri so, come blacks, come The whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu. Yayınımıza hoş geldiniz Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Derna Hanım, Mustafa Bey. Aslında geçtiğimiz yıl tam da neredeyse bu zamanlarda sizi yine konuk almıştık yayınımıza. Bu bir yıl boyunca takip edebildiğimiz kadarıyla farklı sektörlerde müzik emekçileri, vakıf üniversitesi çalışanları ve... Özel okul öğretmenleri gibi aslında farklı sektörlerde e, sendikal e, örgütlenme faaliyetleri sendikanız yürütüyor. Tam da sohbete başlamışken yayın öncesinde konfederasyonların yani BİSK, TÜRKİŞ gibi sendikaların varlık gösteremediği e, alanlardasınız. E, bu çerçevede aslında sendikanızın e, edimleri çok değerli. Onu da e, iletelim burada. E, e, birlik sendikasının e, yola çıkış sayıları nelerdi ve aslında oldukça da yeni bir sendikasınız ve bugününü aslında nasıl değerlendiriyorsunuz tarzında bir çerçeve sorusuyla sohbetimize dilerseniz başlayalım söz sizde. Peki teşekkürler tekrar ee, bu sevdiğimiz de bir program izlemeye de çalışıyorum ben kişisel olarak da şimdi biz e, A A Birlik Sendikası Ağustos 2020'de İstanbul Valiliği'ne kuruluşunu bildirdi ve Eylül'de de Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirildi şimdi biz sendikayı kurarken hani hangi iş konunda kurulacağı çok önemliydi çünkü Türkiye e, i̇şçiler açısından örgütsüzlüğün çok yüksek olduğu ve bu örgütsüzlüğün işçileri dönüşünün hak kayıplarıyla e, çok yüksek olduğu bir ülke. E, bu şimdi biz hani baktığımızda ve öncesinde de daha önce de konuşmuştuk sizinle patronların ensesindeyiz dayanışma ağının çalışmaları üzerine kurduğumuz için oradan gelen e, bize gelen ihbarlar, örgütsüzlük, işçilerin sorunları, Şimdi burada en fazla gelen şey bize, e, Türkiye'de biliyorsunuz iş kolu esasına göre e, sendikalar, faaliyetlerini yürütüyorlar. Onun oldu iş kolundan, yani ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolundan çok fazla e, talep geldi bize. Ve biz bu alanda, bu iş kolunda sendikayı kurmaya karar verdik. Şimdi bu iş kolunun çok önemli bir özelliği var. Türkiye'de çalışan işçilerin neredeyse yüzde 25'i, 26'sı bu iş kolunda çalışıyor. Ve örgütsüz buradaki işçiler. Yani hani sendikalar var fakat bu sendikaların üye sayısına baktığınızda bakın toplu sözleşmeli işçi sayısından söz etmiyorum. Toplu sözleşmeli işçi sayısı daha da azdır. Ee, sendikalı e, işçi sayısı 260-270 binlerde. Toplam çalışan işçi sayısı 3.880.000. Dolayısıyla o kadar e, büyük bir... E, Fazla sayıda işçinin çalıştığı iş kolu e, ve örgütsüz iş kolu. Şimdi sadece bunlar tabii ki belirleyen olmadığı biz kurarken de e, bu iş kolunun önemli özelliklerinden birisi örgütsüzlüğün yanında işçilerin hiçbir hakkı olmadan çalışması. Çünkü hizmet sektörünün önemli bir alanını kaplıyor bu iş kolu. Şimdi biliyorsunuz bir ay sonra asgari ücret Komisyonu kurulacak ve asgari ücret tartışmalarına biz şimdiden başladık da asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlayacak. Şimdi bu, bu iş konumda işçilerin ücretleri asgari ücretinde altında çoğun. Çünkü esnek çalışma var hizmet iş konumunda. Kaç gün çalıştıysa, kaç gün çağırdıysa e, gibi şeyler söz konusu olduğundan ücretlerde, asgari ücretin altında bir iş konu. Şimdi biz kurulduk, bu iş konunu tercih ettik. Çünkü iş bu bu iş konunda eğer biz işçilere haklarını almayı, nasıl mücadele edeceklerini birlikte bir araya gelerek ve dayanışmayla neler yapabileceklerini gösterebilirsek, Türkiye'deki bu işçi mücadelesini önemli bir e, şeyi mücadeleyi doldurabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim iş konumuzdaki bütün sendikaların aslında bu şekilde e, bir gündeme olması gerekir. Şimdi biz bu iş konunun özelliği nedeniyle e, pek çok e, alt sektörde örgütlenme yapacağız dedik. Şimdi burada özel okul öğretmenleri bizim en önemli çalışmalarımızdan birisi ve çok kısa bir süre sonra artık şubelerini kuracak özel okul öğretmenleri. Ve büyük bir çalışma yürüyor bütün Türkiye'de. Bunun yanında AVM'lerde örgütleniyor birlik sendikası. Marketlerde örgütleniyor. Bakın yeni bir açıklama yaptık. Bakıf üniversitelerinde örgütleniyoruz. Şimdi e, ve şöyle şeyler de oluyor. Hani biz bunu, bu alanları kendimiz tespit edip, sendika yönetimi şöyle bir şey yapalım dediği alanlar da var şüphesiz ama bir, bir grup arkadaşımız çıkıyor örneğin diyor ki bize bizi arıyorlar buluyorlar, görüyorlar biz sendikalı olmak istiyoruz ve sendikayı bu alanda örgütlemek istiyoruz mesela yardımcı eczacılar böyle çıktı bize müracaat ettiler, biz örgütlenmek istiyoruz dediler. Buyurun dedik, biz de yardımcı olalım size. Çünkü örgütsüzler, bu yardımcı eczalar, eczacılar da örgütsüz. Stajyer avukatlar, avukatlık ofisinde çalışanlar, mühendisler, bu ofislerde çalışan mühendisler, yazılımcılar. Şimdi bunlar örgütsüz ve biz zaten sendikayı kurarken bu birlik fikrini, bu toplamda size saydığım alanlarda ve daha fazlası da olacak belki alanlarda örgütlenmelerin bir araya gelip birleştiği ve birbirine güç verdiği ve bu mücadeleyi birlikte güçlendirdiği bir sendikal model yapalım diye istedim. Bir yıldır da bunun için çalışıyoruz. Aslında işte pandemi yasakları bizi çok engelleyici. Ee, AVM'lerin kapanması ee, özel okullarda uzaktan çalışma, yazılımcıların uzaktan çalışması, bütün bunlar bizim örgütlenme çalışmalarımızı etkiledi elbette ama şimdi tekrar bu bir Temmuz'dan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Sendika üye kaydetmeye devam ediyor ve önemli şeyler de var. Şu tip pratikler de yaşamaya başladık. Bizim toplu sözleşme yetkimiz yok biliyorsunuz. Türkiye'de sendikalar toplu sözleşme sendikacılığı yapıyor. Bizim toplu sözleşme yetkimiz yok ama biz bazı yerlerde bayağı işçilerle birlikte sözleşmeler yaptık. Şimdi hani biraz şöyle değerlendirmek lazım. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl mücadele etmek istiyorsunuz? Elinizdeki olanaklar neler? Ve bu olanakları işçilerle birlikte nasıl geliştirebilirsiniz? Biraz buna baktığımızda hem işte uzmanlarımız, hukuk danışmanlarımız, yöneticilerimiz Pek çok arkadaşımızla birlikte kazanmayacağımız iş yerleri de oldu. Ee, mesela müzik emekçileri dediniz. Bizim özgün örgütlenme alanlarımızdan birisi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüştük biz Kültür işleri Daire Başkanlığı'yla. Şimdi sokak müzisyenleri için talepleri oluşturup kendilerine ileteceğiz. Çünkü sokak müzisyenlerinin çok ciddi biliyorsunuz hak gaspları var. Enstrümanları ellerinden alınıyor, zabıtalardan dayak yiyorlar. Böyle inanılmaz bir çalışma koşulları var. Ve onların da hani sendikamız bünyesinde bir araya geleceği örgütlenmelerde oluşturuyoruz. Bunun yanında şöyle şeyler de yaptık biz Berna Hanım. İşkolu dışında da, hani bizim onunla oğlu iş kolu dışında da olup da çalışan, ee, arkadaşlarımız bize örneğin yazıyorlar. Biz sendikanın işte sendikanın çatısı altında ne yapabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz? Biz henüz daha bunlara başlayamadık. Ama herhalde bir süre sonra bunlara da başlayacağız. Ee, dolayısıyla pek çok alt sektör bizim faaliyette bulunduğumuz e, iş konunda pek çok alt sektörde örgütlenmemiz, şubelerimiz e, ve 10 e, nolu iş konu dışında da olan Bizimle birlikte mücadele edecek olan e, arkadaşlarımızla, işçilerle, emekçilerle birlikte de e, bir mücadeleyi e, yükselteceğiz. Şimdi burada Türkiye'deki konfederasyonların e, ve genel olarak sendikaların e, sıkışıp kaldığı yer e, toplu iş sözleşmesi, sözleşmesi sendikacılığı. Şimdi... Sendikacılık yalnızca bu mu? Yani toplu iş sözleşmesi yapmak mı? Sadece buraya sıkışmak mı? Yoksa daha büyük, daha farklı bir alanda mücadeleyi örgütleyen ve işçi sınıfının haklarını almasını sağlayacak bir bazı, Temel yapı oluşturmak mı? Şimdi birlik sendikası biraz böyle iddialarla ortaya çıktı. Bu dayanışma ve birlik fikri ve sınıfın haklarını alma ve tabii ki sermayeden bağımsızlık, devletin politikalarından bağımsızlık. Bunlar olunca da bir başarının geleceğine inanıyoruz biz. Örgütlenmeye devam ediyoruz. Biraz sekteye uğradı ama güçlendirmeye çalışıyoruz şu anda. Öyle söyleyeyim. Peki aslında anlayabildiğim şeylerden Tabandan gelen yoğun bir talep ve öykülenme çabası da var. Biraz da şeyi merak ediyorum. Peki özellikle öykülenme çalışması yaparken önünüze çıkan temel zorluklar nelerdi? Konuları da biraz densiz. Şimdi Musa Bey her bir alt sektörün kendine ait farklı zorlukları da ortaya çıkıyor. Bir hani Türkiye'deki sendika mevzuatından kaynaklanan zorluklar var. İki iş yerinin Alı bulunduğu alt sektörün özelliklerinden kaynaklanan zorluklar var. Bir diğeri de Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yapısı. Şimdi en önemli şeylerden birisi şu: İşçiler bize, bize bize gelen üye olmak isteyen üye olan şeyler üyelerimiz şu tip şeylerle geliyorlar. Bir SGKları ödenmiyor, ücretleri ödenmiyor ve bugün Türkiye'de ücret ödenmemesi normalleşmeye başladı. Yani özellikle bizim şeyimizde iş konumuzda bu gerçekten böyle hale gelmeye başladı. Şimdi ama bunun yanında da hani bu işsizlik baskısı, işini kaybetme korkusu, açlık enflasyon, artan hayat pahalılığı işçi ve emekçilerde ciddi bir çekinme de yaratıyor. Ama bir taraftan da bu iki ucu var bunun. Bir ucu hani böyle çekinme ise diğer ucu da daha nereye kadar devam edeceğiz? Bu iş yerinde bir kişiysem de bir kişi olayım, üç kişiysem de üç kişi olayım, gideyim sendikada birlikte mücadele edeceğimiz bir şey kurabilir miyiz diye geliyorlar. Ama e, geliş talepleri daha çok e, sözüne ettiğim gibi bu ekonomik e, haklarındaki kayıplar, e, biz de bu kayıplarını hani, etimizle, budumuzle e, şeyinde ama e, inanın bu kayıplarını giderecek hamleler yapıyoruz. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Yani e, bu, bu sektörde işçiler örgütlülüğü bilmiyor ama patronlar da örgütle işçiden korkuyor. Yani şimdi bir de böyle bir şey var. Yani ne kadar güçlü çıkarsanız o işverenin önüne, hani uzmanınızla, avukatınızla, e, işçilerle birlikte çıktığınızda Geri adım attırmadığımız şey olmadı, öyle söyleyeyim size. Enteresan şeyler yaşıyoruz, yani öyle bir kesin bir kesin. Evet, Aslında kısmen bu yaşadığımız şeyleri de anlatsanız, belki dinleyicilerimizin size başvurması açısından da olumlu olabilir. Ee, bir de e, özellikle hizmet sektöründe sirkülasyon da çok fazla. Yani bizim daha önce yaptığımız programlardan da takip kadarıyla Özellikle üniversiteyi yeni tren üniversite okuyan gençlerin hizmet sektörünün atıldığı ve geçici bir iş polu olarak gördüğü, geçici bir iş olarak gördüğü e, olgusu da söz konusu olduğundan örgütlük biraz daha zayıf kalabiliyor. Sizin de söylediğiniz kadarıyla onda biri ancak örgütlü sektörün. Evet. E, bu tür zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz? E, var mı bir takım taktikleriniz oluşturduğunuz bu bir sene içerisinde? E, şöyle söyleyebilirim. Şimdi ta taktik değil de aslında bir genel yaklaşımımız var ve bu yaklaşımı e, hayata geçirdiğimizde her vakada, her olayda, her mücadelede e, başarılı oluyoruz. Bu genel yaklaşım şu, bir işçilere güvenmek, iki işçilerin birlikteliğine güvenmek ve işçilerin de bize güvenmesini sağlamak. Bu ilişkiyi sağladığımızda bir defa attığımız adımlarda e, birlikte karar, Altına alıyoruz bunları onların istemediği ya da bizim istemediğimiz şeyleri onlar zaten yapmıyorlar ya da onların istemediğini biz yapmıyoruz. Birlikte kararı alınıyor bunlar ne yapılacağı ve ancak bu koşullarda adım atılıyor. Bu ilişkinin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü Türkiye'deki hani dünyadaki sendikalarda başka örnekler var. Türkiye'de de var aslında kısmen. Ama çok az hani işçiyle kurulan bağın üzerinden yükselerek bir mücadelenin örgütlenmesi başarıyı getiriyor. Yani burada tabii ki bizim deneyimiz işte hukukçularımız işçiden yana düşünmemiz, işçinin hakkını almak için düşünmemiz bütün bunlar pozitif, bütün bu çalışmanın pozitif tarafını oluşturuyor. Ee, ama tabii çok şey bunlar böyle sözüne ettiğim gibi kolay süreçler değil hani ya yani, <gülüyor> böyle bir patron tarafı müdahale yapıyor biz de müdahale yapıyoruz böyle bir e, süreç yaşanıyor e, ama hakikaten e, e, bir mücadele yapıp da işçilerin bize geldiği ve haklarını almadığımız e, bir örnek olmadı şu ana kadar bunlar hani böyle kocaman kocaman sendikaların bilmem kaç yüzer tane üyeleri falan gibi örnekler değil. Böyle bir şey düşünmeyin. Yani bu 3 kişi, 5 kişi iş yerinden, 10 kişi, 15 kişi o iş yerinden böyle böyle örneklerle e, yol alıyoruz. E, bu da e, yol alınabildiğini gösteriyor ve hani güçlenebileceğini bu, bu sendikanın güçlenmesi demek bu bir araya gelen işçilerin e, güçlenmesi e, anlamına gelecek güçlendiğini e, de görebiliyoruz açıkçası. Ben de Zehra Hanım şunu sormak istiyorum, hem de biraz sizi dinlendirmek adına. E, Türkiye'de e, yani şubeler açmaya başladık dediniz. E, İstanbul sanırım merkez. E, bunun dışında hangi illerdesiniz? Size ulaşmak isteyenler, aynı zamanda sadece hani bir dinleyicilere etkileşim için değil merak ettiğim için de soruyorum hangi kanallardan size daha çok e, emekçiler e, ulaşıyorlar daha hani çünkü onuncu e, iş kolunda çalışanlarının daha genç e, bir jenerasyon olduğunu düşünürsek e, gençler sosyal medya üzerinden de size daha fazla ulaşıyorlar bunun için neler söylersiniz tabii ki de Türkiye'nin hangi illerindesiniz ya da hangi illerine doğru yayılacaksınız. Şimdi biz genel merkezimiz İstanbul'da. Ee, burada bir Haziran ayında geçtiğimiz Haziran ayında genel merkezimizi açabildik Pandemini yasaklar şubu falan filan. Ee, geçen ayda Ankara'da bir temsilciliğimizi açtık. Ankara'da da bir temsilciliğimiz var. Ee, bize ulaşanlar en fazla bir. Avukat, sendika avukat da, da, danışma günleri yapıyoruz. Onları sosyal medya üzerinden görenler çok fazla bize ulaşıyorlar, geliyorlar, avukatlarımızla görüşmek istiyorlar. Onlarla toplantılar yapılıyor, görüşüyorlar. Sendikaya üye oluyorlar, bir mücadeleyi planlıyoruz buradan. Ama en fazla geldiği şey bir internet sitemiz ve daha çok sosyal medya. Hesaplarımız üzerinden, yaptığımız yayınlar üzerinden. E, bu sosyal medyaya ağırlık vermek istiyoruz yayınlarımıza. Fakat bu da bir kadro ve şey konusu yani profesyonellik konusu. Şimdi biz hepimiz sendikada e, şeyiz yani profesyonel değiliz. E, herkes e, bir işte çalışıyor. Ben iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. Yönetimdeki diğer arkadaşım e, yazılımcı. Bir diğeri başka bir iş yapıyor falan. Dolayısıyla hani bizler e, özel okul öğretmeni olanlar var. Dolayısıyla hani bizler böyle bir ekibiz. Herkes çalışıyor ama bir taraftan da sendika içinde bir şeyler yapıyoruz. Bunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve sosyal medya e, çok etkili bize ulaşmasında, yeni ulaşanlarda. Bir de şu çok etkili. E, şimdi o bölgede biz bir okulda başarı elde ettiysek... O okulda çalışan öğretmenin arkadaşı başka bir ilçede de olsa, başka bir ilde de olsa bize ulaşıyor. Şimdi bizim bu İstanbul ve Ankara dışında İzmir, Antalya, Kocaeli... Ee, ilk öncelikli illerimiz, temsilcilikler açmayı hedeflediğimiz ve ilk şubemizde herhalde özel okul öğretmenleri şubemiz olacak. Öyle görünüyor. Ee, hemen peşinden belki yazılımcılar şubesi gelecek, vakıf üniversitesi akademisyenlere, emekçileri şubesi gelecek. Bunları büyütmek için çalışıyoruz. Yani biz bu konuda şöyle hani bizim yönetim değil bu alanda çalışan arkadaşlarımız yani biz sendikalı olduk şimdi bu sendikayı alanımızda örgütleyeceğiz büyüteceğiz diyen e, akademisyenler örneğin vakıf üniversitesi çalışmasını yürütüyorlar bütün materyalleri onlar hazırlıyorlar biz onlara yardımcı oluyoruz hukuken destek oluyoruz yazılımcılar için aynı şekilde dolayısıyla alanın kendi çalışanları sahipleri bu örgütlenmeleri oluşturuyor dolayısıyla hani böyle Gerçekliğe ulaştığımız, gerçek mücadele zeminine oturttuğumuz yerde aslında bu. Bu da birliksel nikasını güçlü kılıyor diye düşünüyorum. Mustafa sormayacaksan sessizdesin. Sorayım mı Sen, istersen sor? Evet, buyurun. Buyurun lütfen. Yok aslında soru gibi de değil. Ee, Zehra Hanım'ın söylediği şey bence çok yine çok değerli. Çünkü dediniz ya aslında hepimiz çalışıyoruz farklı alanlarda ve çalıştığımız aslında alanları örgütlüyoruz. Ve profesyonel sendikacı değiliz. Aslında en kıymetlisi de bu bölcelikle tabanlar ne kadar profesyonel bir sendikacılık olursa görüyoruz ki <gülüyor> e, tabanlı olan bağ kesiliyor ve e, örgütlenme çalışmaları başlansa bile yarı yolda kalınıyor. Onun için bu da çok kıymetli. Umarım bu vizyonunuzdan da vazgeçmezsiniz diye ben temenni etmek istiyorum. Evet Mustafa. Peki e, biraz daha dinleyenlerin de size ulaşabilmesi açısından gibi Sosyal medya hesaplarından başlatabilirdiniz. E, sonunda 3 dakikamıza girdik. E, sosyal medya hesaplarınızdan, internet sitelerinden biraz bahsetseniz böylece ulaşmak isteyenler oradan size ulaşabilirler. Hesap adları. Evet. Yani direkt birlik sendikası yazdığında Twitter'da çıkıyor mu? Ya da internet sitesinin adı tam olarak nedir? He, tamam. Bir, bir bağlantıda zayıflama oldu da kusura bakmayın tam anlayamadım. Ee, birlik Sendikası.org sitesinden e, sendikamızın e, bütün çalışmalarına ulaşılabilir. Hatta biz sendikanın web sitesini e, herkesin alıp kullanabileceği materyallerin de olduğu bir site haline getirdik. Yani isteyen orada market ben market çalışması yapmak istiyorum. Birlik Sendikası'nın marketlerde örgütleyeceğim diyen biri bize aradığında biz ona diyoruz ki bakın bu marketler için şöyle bir bildiri var şunu kullanabilirsiniz. Bizim sendikamızda bütün bu materyallerimizi de yayınlıyoruz ki biz Türkiye'nin her bir yerinde e, bir çalışma yürütebilelim diye bizi arayanlara kolaylıkla ulaştırabilelim diye bu çok önemli bu yani. Ee, hem olana bugünün teknolojik olanaklarından yararlanmak için çok önemli hem de örgütlenmeye olanak açıyor bu tip şeyler. Ve sitemizde var e, bütün sosyal medya adreslerimiz. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da varız. E, ve bu e, adreslerimizi galiba başka yerlerde de çoğaltacak arkadaşlar. Onun için bir çalışma yapıyorlar. Linkedin'e de e, sendikayı. Koyalım gibi bir şey var hani o alanda çalışan profesyonellere de ulaşmak için gibi. Buradan ulaşabilirler. E, e, telefonumuzdan ulaşabilirler. Telefonumuzdan çok fazla çağrı alıyoruz. Hani e, sendika, e, ya soru sormak isteyen, üye olmak isteyenler, sorununu iletmek isteyenler. Türkiye'nin her yerinden geliyor. Yani Konya'dan, Kayseri'den, Antep'ten, Van'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Samsun'dan her yerden böyle üyelerimiz var. Çoğalmaya çalışıyoruz, büyümeye çalışıyor birlik sendikası, güçlenmeye çalışıyor. Bu, bu, bu şeyden e, sendika sistemizden e, ulaşabilirler, çocuklarımız, her şeyimiz ne yayınladıysak, hatta yönetim kurulunda aldığımız kararlara kadar bulabilirler dedi. Böyle açık bir şey yapıyoruz. Ee, şeffaf bir yapılanma diyorsunuz. Evet evet evet. Zaten şimdi Berna Hanım dedi ya <gülüyor> profesörüm, öyle bir gelirimiz yok bizim. Yani istesek de zaten onu yapamayız. Ama zaten Birlik Sendikası'nın kurulma amacı bu şekilde çalışmak, böyle çalışmak. E, paramız olduğu ölçüde biz onlar nasıl sticker yaparız, nasıl bildiri basarız, temsilciliği İzmir'de kaç paraya açalım falan gibi şeylerle daha çok bütçelendirme yapıyoruz açıkçası biraz öyle devam ediyor. Evet son bir dakikamız. son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle sendika deyince bir bilenler aman ne olacak sendikadan öyle şey mi olur? Tuhaf bu sendikalar deyip bir Çuvala atıyorlar ama genelde bizim çalıştığımız alanda AVM, market, işte özel okullar sendika çok fazla bilinmiyor. Şimdi bu bir hem avantaj hem dezavantaj. Ben şöyle söyleyeyim bütün işçiler sendikalı çalışsınlar ve kendi haklarını yani ben sendikaya üye oldum diyerek haklarını birilerine teslim etmesinler. O hakka kendileri de sahip çıksınlar, öğrensinler ama sendikayla birlikte e, mücadele ederek haklarını alabileceklerini e, mutlaka e, alabileceklerini bilmeleri lazım. Ve şöyle bir şey daha var. E, bu tabii her sendika için mümkün değil ama birlik sendikası üyeleriyle birlikte güçlü bir e, çalışma yürüterek e, haklarını ilerliyor. Üyeleri için almaya devam ediyor. Üyemiz olmayanlar için de aynı şeyleri yapıyoruz. Bakmayın ben üyelerimiz diyorum ama üyemiz olmasa da biz onun hakkını alıyoruz. O sonra bize üye oluyor. Böyle bir mücadele örgütü gibi bir halimiz var. E, ve ben bunun e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu, düşüncenin, bu yaklaşımın e, sendikanın yönetim kurulunda çalışan, canla başta çalışan arkadaşlarımızın yani biz sadece asıl yönetim kuruluyla değil, yedeklerimizle de birlikte çalışıyoruz. Ve e, kim bizden ne talep ediyorsa e, bunu karşılamaya çalışıyoruz. E, patronların korkusu oladım, işçilerin dostu oladım. Bize güvensinler. Bize gelsinler, üye olsunlar. Ne deyip başka? Bir şey, değil evet, Arnav sende. Evet, bugün Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu ile birlikteydik. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar sağlıcakla kalın. kalın. Teşekkür ederim ben de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 The whole darn human race